Hacı Hasan Efendi Kutlu Sesli Ruhu Hazretleri'nin kendi sesinden kalemdardan sohbetler başlıyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bugünkü konuşmamız bugün Mevlana Kudüs'e Sirrahul Aziz Efendimiz'den olduğundan yine onun kısa bir akla ve hamiletini haber ederek vasiyetlerini dinleyeceğiz inşallah ve teâlâ. Mevlana Halit Ya'ittin el-Baghdadi Kudüs'e Sirrahul Aziz serîm-ün nefes nefesi mükezzemdi. Nemzuhatul ahlâk ahlâkı güzeldir. Ahlâkın fasidesi yok. Ahlakı hamide ile doluydu. Hamilül <gülüyor> eza. Ezalara tahammül eder. Sıkıntıları götürür. Rahmetlere katlanır. Yani bediye ve tatlı. Konuşması gayet tatlıydı. Talikül lisan. Talakatül lisan. Lisanı talakatliydi. Allah yolunda laimin levminden de kıvk etmezdi. Allah yolunda bir iş şeriata muvaffıksa, Laim levmetme ile ondan hafif edip de o işi terk etmezdi. Ne dersinlerse, desinler, Allah'ın rızasına muafıksa o işi yapardı. Ayet-i Celîle'le, Laim'in levminden hafif etmezdi. Habibim, <gülüyor> Laim'in levminden hafif Buyuruyor, bu zat da levminden hafif etmezdi. Kutlu canımız haber verdi, Mevlana Halid Efendimizi. Ulema Bağdat'ta zerre kadar çekememişler. Çok tahammülsüzler, hakkında çok büyük mektuplar. Padişaha, paşaya büyük şekfalar, aşa ve kella kusrüne kayın olacak şekle gelmişler. Çok şeyleri var da, ulemadan biri medrese yaptırıyormuş. Girdi Efendimiz, medrese yaptırırken, girdiğimde para bulup medreseye yaptırmaya evlen ahalinde de var oldu çok sevginleşmiş Allah'ım mutfetmiş bütün bu an başında bir şey oldu atıp Lutan Hoca'nın medresesine iki han balın götüreceği kadar ziyalı evet. efendinin elleriyle itmişler diyor beş teşhiyen ne aldınız ki? bir deviz teşhiyen diyor beş teşhiyen ne? bir el Öyle efendim haber verdi böyle onarınlar Efendim o da ceviz dedi sayırlar dedi, öyle mi dedi böyle saymışlar dedi. Eskiden böyleymiş usul dedi. Riyal baktı çantaları ney tüm aradı Ömer Bey e riyalı göstermemişti. Ocağın takaslanıyor riyalın büyüklüğü. Şimdiki riyal kağıttan değil mi de şu bin liralık kadarı. Bin liralık kadar riyallar vardı. Ondan. İki hambal götürecek kadar vermiş. Olmaz bir liralık kadar. Çıklarlar. Elleri kararmış. Ellerine göstermişler. Riyalı sayarken. Elimizden para geçerken eliniz böyle karardırsa kalbimizden geçerse çınk cahide. Demiş. Kalben muhabbet eder de paranın muhabbetini kalbe koyarsanız Kalbisi mi siyahı derdi Bak elden geçmeyle el fiyahlar çöldü. Geli diyor. Güzel haber verdi bize. Bu Ömer biz de dinliyoruz tabii. Ömer Bey de bir menakıp söyledi biz de. Bu sadeli. Aman şey verin. Şimdi bir şey duydunuz mu? Mevlana Halit'ten bir şey yazıyorum. Bilen diye. Bir eser ne var Bizde Biz de bir eser var efendim dedim. Bu eseri biz de ama biz Efendim. Ama valla var osana... O mullalar dövünden var. O ne çocuklar demiş. Mevlana Halit Riyayettin el Bağdadi medresemize bu parayı verdi. Ne demiş. Riyan dolu bu çuvalda. Şu Yani birer hambalın götürüp bileceği kadar Riyan dolu. Mevlana Halit Riyayettin el Bağdadi kutlise sezzahul aziz. O hoca Parayı bulunca Hacı Hasan imam hatı yaptırıp da o zamanında Şimdi mesela çok teşekkür ederim dediğim, Mevlana Halit Riyaitin'l-Bagdadi Kudüs'e Sirrahul Aziz diye. Yani hoca diyor, böyle diyor, damın başında öyle tıranmaya başlamış diyor. Sen ne gördün diyor ya, biz e, eserinizde ne var değil mi? Şu var efendim diyor, Mevlana Halit Riyaitin'l-Bagdadi Efendimiz, çok var da bizim bu elimizdeki o yazılıyla. Ulema çok hasharat düşünmüşler. Doğal soruyorlar, doğal periyo, perişan oluyorlar filan. Yemen Şehi Yahya Efendi'yi getirmişler. Yemen Şehi demek, medresenin müderzisi. Dünyada üstüne gelen tek alim yokmuş. Yani böyle zamanında anılan, Umar'ın asıl bilmen gibi, Hasan Basri Çantay gibi, İbrahim Ekem Bey ağlıyor. Tahir Hoca'nın böyle onların daha üstü bir zat. O din yesr'un demiş. Onun da demişti son vallam sana 70'ler sulara tahirelen olmadığı halde şıkla iddia etmiş. Cahil Halid'in bir hesabını göreyim diye bin misforlu puspatra geliyorlar demişler. Efendimiz de dinliyor, geliyor deyince bütün Bağdat halkı bir ulema grubu çıktı hemen açmış. O 80 tane ulema muhterizmiş. 80 tane ulemanın da başındaki her camının cemaatini ve <gülüyor> düşün akrabasını, etrafını bunları kutla halinde karşı gidince müritler biraz mahçup bir şey olmuşlar. Mahçup efendilerine karşı tertip olduğundan canları sıkılmış. Bir de rahatsız girip ne oldunuz oğlumuz? Yani o dedikleri Yahya Şeyh'i getiriyorlar. Efendime muhalif şekilde efendime sual soracağım. İşte size cevap veremeyeceğiniz soruyu da onlar size intikam alacaklarmış bir müridiniz olarak bu tehlikeden. Çok vay ne laşeler. Sustlanmayın. Evvelen. Şimdi yolda diyorum efendim dedim. Yolda bize bizim haneye inecek. Bizim Fasilhane'ye inecek, herkes bir talaşta. Ben bir eve inmem demiş ya efendim. Cahil Halid'i izam etmedikten sonra, onu izam sonra, onu teslim almadıktan sonra ilm ilim yarışması var demiş, bir sağa sola gelemem. Peki efendim bundan sonra, evet buyru, demiş, hatırım üstünde, Hatırın üstüne gerekene vakit geçti sayıyor. 18 sual yazmış. Hatırı hem yürüyor hem üstünden o muğlak meselelere hatırıma getiren sonra kadar böyle sıralama yapmış. Rumuzlar olarak yazmış. Enişte efendi Hazretleri cami gibi büyük ve kühitli yer var böyle ikvanı, harakayı fikirine oturdukları yer. Oranın baş köşesinde oturuyormuş. Gelişler edin, siz çıkın, onları gelin. 80 tane ulema söylememişler, girmişler, yerinden de kumadamamış. Yani, buyurun, bilmem ne. Bir şey yok. Çünkü çok azlığın gelişleri var. O nasıl? İzâ râitümün tevâzûûne fe tevâzûûûke idâ râitümün mütekebbirûne fe tekebberû ve innel mütekebbir alel mütekebbir sadaka. Kibir yapana kibir sıfatlı bölünmeler Tadaka sevabı olduğu için mi ne hiç aldırış etmemiş. Hı. Buradan otur yönmüşler böyle kığıranmışlar. Yahya Efendi dizinin dibine gelmiş. E o birinci o gelmiş oturmuş. Ulema böyle kığıranmışlar. Bir halaka haline. Efendim bir tasarruf altına almış. Bunların hepsi hap. Sen de mutlu canımızın hap ettiği insanları gördüm. Sözün ortasından kesiverdi yine. Canların keyfini de tasarruf altına alıp böyle hep döndüğü halde kelimeyi vahide tavatta almamış. Yendiler dönerken Ahmet Tanrı e da bak alışveriş durdurmuş. Bir başka yerde <gülüyor> İzmir'de de bir şey söyledi Hayrette kaldık böyle. Giden şey durmuş kalmış böyle tasarrufi tuttular mı tutarlarmış. Vapuru tutmuş e, Kutlu Canımız vapur bir adım atmamış. Karamanlı Hoca Efendi treni tutmuş tiren yüz <gülüyor> Metreden sonra durmuş, hocayı bilince yürümüş, Böyle büyüklerin bir tasarrufları var. Hali hayret o. İki defa uğradım, samanın, suyun üstünde saman köpü gibi oluyor insan. Bizim Anlat Hoca belki söyledi, bizim camide bağırdırmıyor, şöyle. Kalbimi tutmuştum, kanaatim olsun, evvela ilim olmalı, amel bahrinden dolmalı. İhlas bahrine dalmalı diye bir benim şeyden söyleyeceğim. Bağlanayıramdı kaldı böyle. Hem sen de yukarıdaydı. Efendim dedi ki, kırptı. Sizin rıspay oldun. Siz camiye burada tutmalısınız. Siz yalnız insan hattını bilmesi lazım. Müsaade etmezlerse kelimeyi vahide konuşturmazlar. Birden yani, haller var. Bu var. Bu atasaruf denilir. Bir saat şakır şakır ter geliyor. Yahya Efendi bırakıp kırımızı kesin. İşte berkesi bunu. Asıl ona. Aa, emek çektiler. Seni limenden getirdiler. Ya yani efendim, bir ikikaç kelime söyle. E işte Hiç değil, muhtapirin üstündeki yazdığım, 18 sual olsun. Söyleme demiş. Neyse, cevaplandıralım. <gülüyor> Allah'ın izniyle. Bir e, okuyamayacaksam ben cevaplandırayım. Birer birer 18 suala cevap veripten sonra. Allah beni getirenlerden razı olsun, ben kutlu canımı buldum diye ayağına kapanmış. Allah'a, Allah'a, Allah'a. Allah beni getirenler, bir dene onunla beraber uyama hep gelmişler ayağına, eline, kapanmışlar. bir denesi onu da sıfır haline döndürdü, onu da etti, diye onlar. Kabiliyeti olmazsa bir türlü bir şeyi göster olmaz efendim. Onlar çıkmışlar, gitmişler, koymuşlar. Biz genesi de onunla beraber imtisal <gülüyor> Efendimiz bu Mehmet hasütlüğündendir. Büyük iftiralar ediyordur. Ondan sonra Efendimiz oturdu. Gözünü yüldü. Merhaba dediğinde ne haberim yok diyordu. Hoş geldin. Bunu unutmuşsun. Hep dedi, kapı açıldı. Güşmüm oldu. Merduvanla giderim. Tak tak tak ayağının sesini duyuyor. Oradan sırrıma geliyor. Tak tak tak tak tak. Aya sesleniyor. O kapıyı da açıyor. Hep kapı var buralarda. O kapıyı da açıyor. O kapı alnıma kadar çıktı, bütün vücudu dolaştı. Yeniden indi geldi kapı. Elhamdülillah dedi. Elhamdülillah dedi. La yekhafune, şurayı okurum ben onun için diyorum. La yekhafune levvete laim. Laimin levvinden hafetme oğlum dedi. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam'a buyuruyor. Bu ayet-i celil'e ümumdur. Yani ümuma şamildir. Ya Muhammed, sana şair diyorlar, kain diyorlar, sahir diyorlar. La yekâfûne levmete laim, laim levminden halfedip de onlar laim, levmevici. Onlar onu dinliğe alışkın, buna aldanıp da onları irşattan alakalmaz. Bundan zorsunup da yani bana böyle diyor, bu işten ki yine irşadına, yine irşadına çalış. Sana emrediyorum dedi, o has Mehmet dedi. Bizim oranın derslerini efendimizin ağzından, yani şu söyleyen dilim kulağın dursun böyle. O dedi hasütlüğünden dedi, buradan gelenler dedi, letayiflerine haber verirken benzo bozuluyordu dedi. O kalbini çalıştıramamış, ikvanım dedi. Onlar bütün letayiflerini geçmişte neticbattan yere, oradan havalar. Ben bildim şekle döndü dedi, büyük iftiralar ediyordu dedi. Onun dedi, kim kuyuyu kazarsa yine kuyuya o düşer. Kazdığı kuyuya o düşer. Dedim, onun için sen irşadına devam et Ayet dedi. Ömer ben dedi, si gördüm, ettin çıktın. Suçunu tutun. Var o var var. Sen bir sohbet, laf ayeti bilmez Müslüman hiç. Bir sohbet geçiriverdi Müslüman. Onu yapma sen abi laf ayeti kesin. Müslüman abi bir ceket aldı. Ne itkralar oldu Allah. Yeler, onun için... E la yahafuna illa Cümle şey kendi insanına olur. Mesela sizin bir kimsenin kan bileğinden halfetmeye. Min kitaptan gayet laqat tahiyet eder. İşitten de korka izittin men efendimin deyip de böyle var. Huzurilersenim efendim. Vallahi diyorsun. Vallahi gafet zuhur etmedi biz husus edilen olay da nasıllız. Ana artık Alıyorum. Keşke af konuları. İnsan şüphelenmez o. Yani suçuyla buçuk şey yapacaksınız aldırmıyor gibi geliyor insana. Hatası ne? Böyle yapmalı. Başkan arkadaşlar vumuzlu vumuzlu söylüyorum bir daha fazla az geçtim efendim. Ben affet demedi yani bir defa. Efendinin seveni seveceksiniz. Sevmeniz o zaman rahat olacak. Biz böyle düzenleri istemiyoruz. Böyle ihbarı istemiyoruz yani. Gelip başımıza var olmasın. iyi iyisiniz. İyi teslim olanı, yer sokuyanı değil miyim de iyi edepli olanı. Gelsin istersen gördü olsun. Gelsin olduktan sonra. Oğlum <gülüyor> zayet rica tamadan hali olmaya. Ve dahi mürşidden zayetle hırsla haşket ediyorum. Hayatın rica ve tamah tam hali olmaya. Ya Rabbi, efendimden korkmayı daha çok ziyade et senden diye. <gülüyor> Bunu da rica ediyorum. <ederim. gülüyor> Normal bir evlatından belki ruhundan ziyadan mürşidine muhabbetiyle. İki bak doldur yok, böyle kitabı aktarmaya çalışacağım. Ve kendinin saadeti, mürşidin rızası. Kendinin imanla ölmesi, saadete boğuşması, mürşidi razı olursa, şakaveti, imansız ölmesi, değerlendirilmesi, mürşidin kendisini tard etmekte bile. İnşallah aynı hayattan neden hep hatırıma geliyor ya, siz derime inanan insan olduğunuz için, böyle daha çok uzun bir bizim yok. Gideyini tekayyün edip ver ki mürşidini şeyhının şişi üzerine takdim eyleye. Zira mürşidi kendisini taat etmiş olma, şeyhının şeyhindaki anı taat etmiş olur. Ve herkese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve tesellül olduğu halde Resulullah da zarada taat edermiş. Yani mürşid seni taat etti, ben kabul etmiyorum. Ee, Aziz Atay'a, Seyyid Atay'a varınca, ben mi ya Rasulullah da kırdım dedi. O da kırıldı. Bu siyah çobanda ne var demesiyle ta Rasulullah da kırıldı ben kırılınca. Ambar dedi ki sen dedi kendini dedi bir parça oraya sar, dışarıya anam beni kurtar dedi. Allah yirmi sene hizmeti dört peyiz almak, yeni gelen hasar, uzun hasar atanı rüşid onlar getirdiler, onlar olduğu anda o siyah ne var ki diye bir suyu zannediverdi. Ta Resulullah kırılmış. Sonra ana ben nal kurtulurum ben de oğlum dedi. Sen dışarıya paça oraya sarıl havluya kendine at dedi. Havluya kendine attı Yar yağar olduğu halde diyor. Ondan sonra gece kalkınca Anderana şeyhın gözü görmüyormuş taşlaya çıkarken ne yükeceğiz yirmi senedir kafamızda çalışın Hayat efendisi at et ne olur. O benimle yeni görüştüğünde Eve dudaklı, siyah alanda ne var dedi. Fuluyum içinde bal olduğunu anlayamadı. Katran değerdi, içinde Allah nuru vardı dedi. Anlayamadı. Allah'ın yarattığı sıfatla muhana buldu dedi. Kırıldı, ben kırılınca şeyhımın şeyhı. Şeyh'ımın şeyhı Resulullah'a alar kırıldılar dedi. Ben affetsem, halal issem ne çare dedi. Resulullah kırdın ona dedi. Mesela yetkildi, paçavuranın içinde üstüne bastı. Bu değildir. vay Seyyid ya, buraya yatmışlar. Kalk, kalk işin kalk. İşin gürüstü oldu. Rasulullah'a kadar barıştılar. Tevassu ondan. Hayata kakan kadar olmuş. Bu yolda yuvarlanmaz. Olmaz. Abi. Böyle geldi kendine. iş olmaz. kafa ile Olmaz bu. Müteseslen olduğu halde. Zira Naib'in rızası, Rıza-i müni bir -bi Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rızası vaciptir. Bet rıza müşit bir vasıta rıza Allah'tır. Kutlu Cahan razıyım evladım dedim mi de, Allah razıyım diyoruz. Doğru söyle askerlikte bir çoğuş bir baş çoğuş, bir buçuk değil Oğlum beğendim seni. Bir vaziyetim düzgün dedim mi? De, yüz Hani binbaşıya, tam binbaşıya aşağıdan takdim efendim askerimizin içine. Hepisi birden razı olur Ve şu dış görünüşünde Kopçan güzel vurulmuş, düğmelerin vurulmuş, karatkan güzel, uşanmış, tozluyum tamam, ayakkabım boyanmış, tıraşın olmuş. Şu asker işte, asker içinde de. beğendin mi Allah beğenir, razı oluyor. Yani kıyas bu kardeşim. Ve dahi müşidin huzurunda ve kıyabında kahir resabetinden ihtiraz ve tekayüz üzere olmak lazımdır. Müşidin huzurunda, kıyabında hmm. aman kahrinden, gazabından sakının. Efendimiz'in kendine diyelim ben, bir köydeylik, bir köyde kusurumu bastırmanın için bir hikaye getirdim, söyleyordum, Efendimiz'e bir ucu geliyormuş rumuzan, kendisi maneviyat hakkında kıyırlık geliyor. Estağfurullah diyelim efendim. Yani kendi İstanbul'daymış, o uzaktaymış, Aleyhillallah efendim de Efendimiz'e şükrü yapıyorduk, aboo! Aynı içimizde şimdi böyle, bulunduğu için, cizzet haber dil uzatma değil, kalp gönderme ne olmadı. Allah Efendimiz'e nâir-i ziyaret ediyor. Kendi yüksüzü. Bu huzurunda ve kıyazında kahri ve sattetmenin ihtirazı ve tekayüzü üzere olmak lazımdır. Yine de e'anullah, yesus'u kulüptürler. Yesus değil, şu an. Gelirde memleketin tecessüsüyle, Kalbin casusuna kurtulacağını böyle sen oturun da öyle kalbine bakar durmuş. Ne geliyor ne geçiyor. Geçsin diyor kusuruna geçecek? ya. Allah hak bilir onlar ya. O bilirmiş onları. Yani kalp tutulmaz da illa ona muhabbet etmez. O muhabbet etmez. Bazı da dünyaya niye gider? Bunlar insanı helak etmez. Gitsin ne bir şehirde? Şükrenmiş bilirse de yok bir şey olmaz ama. O bilir. O oraya ilet verir. O oraya hak verir. Protestosu inşallah. Ne de ki Celalevali Hazretleri birer ehlullah Cezuzül kulüptürler. Ahcelivali anları müridin efal ve havasında eyler. Eğer şimdi müride ısrarları nadir olur. Geçen İzmir'de Ahmet Dayhan Efendi diyor ki: "Girin arkadaşlar, ilk laftan başlama efendimiz jesten başla. Jestmiş bir şekilde. Bundan alır, faydam olur." Dünyadan dersen dünyadan konuşur. Kitap okurken başlar dalga çevirmeye şöyle senin halini arar orada. Senin halini arar iyi dikkat et sualına cevap verecek halini çevirin. Hasan efendi demiş Hasan efendi demiş alınalı rahmetle nicenin zil karanlığında ihvanın hali bana bildiriliyor usulların. Lakin diyemiyorum kitapta arıyorum buluyorum onların noktanlarını okuyorum. Onların o okuyorum. Anlayan anlıyor, anlamayan yine yendi anlamıyor. Devam zahip geçiyor zannediyor. Ben Libya utanıyorum diyor. Allah beni böyle aldı. Ama efalı mürid anları hafif değil. Ama efalı mürid anlara hafif değildir. Müridin hep efalını, kovakı, her şeyi bilme yetisi vermiş Allah onlara. Anlayabiliyor musunuz bunu? müşidin bıhkına, gülmesine ve zahirde hüsnü muamele kılmasına, zahirde güzel muamele ettiğine maruz olma. Belki zahir muamelesini kendinden kat eğilmesini şeyhından rica eyle. Efendim bana yüz çek, böyle hürmet, yüzüne gülme. Benim nefsim çok zalim. Bana ağır ağır söyle de ben anca ondan anlarım. İyi, belki kalbimden böyle rica et. Yani öyle gülmesine niye? Kasıt yaparlarmış onu ki başından başvurundan gelmezsin. Zira Allah'ın bazıları mühide zahir muamelesini batından mahrum etmenin için. Zahir muamelesini de batından mahrum etmenin için mühdelermiş. Hazret Hoca'ya niye kalkacak? ne olursa buyur Hazret Hoca'ya şöyle ağlar gidermiş eva ağlar. Efendim bana şey hamette, ben demek ki batın halinden mahrum olacağım ya Rabbi diye. Mürşid'in tazlığını memur etmeyeceği de mürşid'in tazlığını müride zehirdir, semdir. Müşit zahiren hormet eder, ooo oğlum filan ne derse diyor, o zehir içtirmek diyor, doğru doğruya. Yok yok, dersin ben niye bakmayın? Biri müzinle tayfi çalışmıyor. Hiç daha utanılacak müzin ne O zaman yüzüne bir su hissettirmiş gibi ol, oluyormuş. Değil mi? Ooo, mesela Hüseyin Ağa diyor ki, e, şu maktız yolu yapma. Böyle şimarklar böyle orada, hoşunuza getirir diye birader. En sağ Hı, şöyle gidelim. Yürüdği eçnebi aktilemesidir. Yürüdik eçnebi. Bu hürmet etmesi yürüdği eçnebi. Eçnebi dinası tarikatın bir adam. Utuyor da onun için hürmet ediyor. Yoksa içinde olsa. Size buradan gine bir şey diyeyim. Doğan. Allah merhamet'i bulursun, bu da çalkansın. Annemin yanına geldim onu olsunlar çalkansınlar. Vardık diyor, tek kere diyor, Tarık böyle, kalbim bir yer. Karacık balık, Efendimiz'in ayarında geliyor. Elini öpüyor, ayana yüz sürüyor, görüyor, oturuyor. Merhabalar diyor. Efendimiz, Hacet efendim Efendi. Hacet Salih Efendi'nin geleneğine gelmiş de bu, Mutfağa sodak şey görmüş. Efendim, beyaz sarı, kara çubak, beyaz sarı, beyaz sakal, kara çubak, hizmete ne güzel yakışıyor. Varan, mürit, mecbur teslim oluyor. Böyle ulema kapısında hizmet ediyor da biz tıpır tıpır düşüyormuş. Tıpığa düşer gibi. Tıpığa düşer gibi. Böyle büyüklerine yaptırıyormuş hizmet hizmeti. Siyasetçiler, onları ölmüştü. Ha? İki halife de babama tayin olmuş. Şezarin demiş, şu çocuk geldi, Sonra ayağa kalktı, buyurun gibi, iyi de demiş, bu hocalar kötü mü de, merhaba babam bile 40 yaşında, alim, kadri halifesi olduğundan bilemiyor, huvudu çizemiyor. Mustafa Efendi demiş, o iyi demiş. Ayağa kalktı, hürmet etti, kalbini yapayım da göndereyim. Her konun kalbinde Allah'ın rızası var. Bu hocalar oğlu olur demiş. İnsan oğluna, buyur oğlum, Ali Ramazan, Merhaba oğlum, hoş geldin. Ne diyelim oğluma? Bunlar oğlu olur da onun için hiç hürmet etmiyor, ne ayağını diyor diyor, öyle durur. Onun için ne diyor, hürmeti diyor. Şu dışından ediyor, dışından salıyor. Burnumuzu da çizdik, yani burada. Çizildi lan birler, anladınız? Müşerri müridi tahkiri ilimiz, hani terbiye içindir. Müşirri tahkir etmiş. Sen insan olacak bir kişi değilsin. Sanma sen. Ya senden noksan var seni ne demi? Onun tereketinden şundan soran. Müde diyecek diyor. Terbiyeyi şundur bu. Viri cemî ahval muamelde imtihandan da hali olmaz mı şey? Şu da bir imtihan yazılıyor ya. Bunu söylemeyecek, ikrarını götüremeyecekleri var. Yani böyle olacak can. Caizlik iller. Yani bu kadar zayıf olduğumuzu bilerim ki efendim bize onlardan okumadı. Daha daha kitabın <gülüyor> içindeki şeyden kalbi şüphelenir de tarikatımızdan mahrum olur diye okuyamıyorum. Peki mürşidi cim'i ahvalda taklid eder, Efendimiz şöyle gider, birisini şöyle çıkarın. Hani saygı sendeniz diyor ki şöyle diyor, şöyle diyor. Bunu taklit yerinde derse, taklid eder zındık hazır. Allah korusun yani zındık ne ya o zaman? Hı? Rımbık. Harika haktan udur etmiş. Allah'ın yolundan ayrılmış Rımbık. Yani müşide böyle taklit en caiz değil. Kurban olduğum belli bir, bir kere yer. tebessümü ne güzel tatlı Lan neyle böyle? Efendim öyle taklit etmem. Caiz değil. Zira eğlillah da efkan olur ki haktan neşediler. Vazı haller olur ki kudreti haktan. Allah'tan ıı, oh. Düş veriyor böyle. Onu gittikten sonra taklit et. O Allah'tan gelmişti ona. Taklit ettiği için uzunluk oluyor. Ve sekir ve mağlubiyet hasebiyle, sekir haliyle geliyor. Kelaş attılarının ordu olmuştu bir. Köşede doğmuştu. Böyle sıkma 95 gibi tutmuş gibi öyle yıktılar. O Allah'ın kudretinden olan bir şey. İstiyorum vermeye imkanı, vermeye imkanı var yani almaya istedi imkanı kalmadı. Yani içinizde amel iman da, yani amelden kalmışacağımız gibi işte çift sürdürmüyorlarla her halimiz öldü gitti. Size bir feciz müjdem var, efendim söylene, efendim hiç istifade edemiyorum, benim halim çok kötü, ihvanlarımıza hizmetin yüzünden tefeyyüz edersin. Biz hizmet ediyen derslerin değil, par bir yoruldun, yoruldum, hastasın diye bırakamıyorum kitabı. Bu yüzden de Allah sizi tefayyuz ettire inşallah inşallah diye. Bu adam bir var. yoksa biz insan değiliz. Ehlullah da efkan olur ki mahsur kudreti hakdan neşeder ve şeker ve mağlubiyet asalmez. Allah da bazı efal vardır ki hukuk ve maslahatan yetmedir. Nitekim mahsur ve ve divistani Kıdsa, Sür-i İslami, 8'den naşi ve Hızır Aleyhisselam hikmet-i muhtap mıslahattan ötürü onunla da vâgı olmuştur. Masur-u Hallef, enel hak, enel hak demeye başladı. Ben hakkım, ben Allah'ım dedi. Testiler, hep kanları enel hak yazdı kanları. Kütünün semada enel hak yazdı. Babam, Ömer Ayet Suat'ı şu cevizlerin orada koyguların üstünde okuldu. ondan okuyordu, böyle ağlamaya başladı. Ondan sonra ne haller zuhur etti zahit. Benim diyor ne suçum var, ben bir ağacım diyor şu almadan en el hak, enel hak sesi gelse, Alma suçlu mu diyor, kendi söyleniyor diyor. Bu ihbarımızın çoğunda oldu, şey olmadığı için orada öyle demiş. Sekir halinde olduğu için şehit oldu gitti, Münağ olmadı. Said-i <Sessizlik> Bastami, <Sessizlik> Sübhani mazumaşani, la ilahe illa ene, la ilahe illa, Allah yok, illa ene benim dedi. Böyle o zikrederken, bunu da anlatayım size, belki o, bir şey olur, yanılmamalı. Ondan sonra dedi, efendim hata ettiniz, sen la ilahe illa ene dedim, benim Allah dedim, tübe, tübe tübe tübe tübe dedi. Şu kılıçları elin zalım dedi, Marifetname yazıyor, kılıçları eline aldılar.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 Ondan sonra kendine ayıkma geldi, ayıkta Oğlum dedim ne ettim? Dedim efendim, e niye vurmadınız ya? Vurduk dedi, pampuğa değer gibi değiyor. Fazla değeri kesmiyor. Gördün mü oğlum, o zaman ben bende değelim sekir hali o. Benim gün inme verdiler, barnağının ucuna sokuverdiydi, kampakla ayıktı, kanaklıyordu. Benim bu bahiz yedim o zaman vücud yoktu bende dedi. Onları taklit ediyorlar bazı, Kıfra varan tarifler var da onu diyor, aman kapıyı gitmeyin. Anlaşıldı mı? Bunu da anlattık size. Ne bileyim, okumayla baş gelecek vasiyetim yok. Ama edebi, edebi mürşide hizmet edebiydi birde. İş bu hizmet ya beden ile olur bu hizmet ya mal ile olur. Ya ile hizmet eder efendisi de. ya bedeniyle. Ama beden ile hizmet olur ki mürşide hizmet Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme niyetinde Allah rızası olduğu için Rasulullah'a hizmet ediyor gibi olur. Bu lezzet gelir. Der ki Hak Celle ve Ala'ya rac Allah'a hizmet ediyor gibi olur. Hı, buna hizmet ediyor diye başkaları tu yani der. Ama neyim için yaptığını bilmezsen ne diyorsun Hak O ve Ala'ya rac olduğunu itikad edip onun hizmeti Cenab-ı bir nimet bile bu tevfika mazhar ola, hizmete mahaz olduğuna memnun teşekkür ola. Bu ben oldum Allah, bana bu kadar bir hizmet düşürdüğüne yüz binlerce şükür Arap'teki bu kadar hizmetinde bulunuyorum efendim. Diye. Hizmet duyurmadı, oğlum sen dur. Getemeyeceksin seni hormete günde? Hümpür hümpür ağlamak lazım. Kimi kabul etmezse ona hizmet göstermezlermiş. Hiç hizmeti göstermezler. Ya. Evet. Ve kalbinde müşkide imtinal eylemeye, mağrurluk yapmaya. Ya şöyle işini gördük de yine de bizi şöyle aman böyle bir şey yapmaya. Müşkine hizmet. Yapmaya. Zira imtinal semdir. Kendine iftihar edip de böyle iş bölüm değil. İftihar zehirdir. İşte İstimi öldürür, sendir ve ecrini zayi etmek mukarrardır. Allah için yaptığı için ecride külliyen mahvolun geler, yaptığı da boşa çıkar. İşte hizmet edebinin bu nevi bir hasbil itikattır. Ama bir hasbil amel, hizmet edebi oldu ki müşidin nesneyi asla tahkide eylemeye, bir şey emret, asla tahkide uğratmaya. ki kat, kat reis olursa da o şu kafayı kes vereceksin dedim mi? <gülüyor> böyle tutmayacağın çünkü onu yok yerine kestirmeye ya münafık ya kafir böyle katlı reis uçun olsa bile yüzlü kadar takir etmeye hizmet bu ölevi ki katlı reis için olursa da hiçbir illet ile talil etmeye hiçbir illet ile ya benim işte şu gibi işim ne olmaz bu iş işliğe nalimim diye nali Demeye, ölürse de oraya o, o yolda öl, ölmeli onun için zahmet çekenler var. Meğer ki illet, illet-i şer'iye ola. Eğer, e, e, teahudu, bir şey te teahvut etmiş ise, efendim inşallah yarın kuşlukları gelir, şöyle derik demişse, helak olacak olsa, yolları e, canavarlar tutmuş, dış yimesi yemesi muhtemel ise, yani böyle olsa helak olacak olsa bile tehalif etmeye. Yanına iki kardeş daha Hacı Ali Efendimiz böyle söz verdiği Vakıf gelirse aklısi çaresi yok Öyle olur. Mesela nefsinin masali üzerine anı takdim edip ya bu bizim işte şöyle geldi, değer verilecek. Çocuklar aç nasıl, ünlü cilde nasıl olmaz bu? Yani takdir edilmiyor olmaz. Anlıyor musun? Üstüne takdir ettiği vaktten bir laksa, takdir etmiyor lahsa bir laksa teahhir etmeye o iş olacak ve yapılacak. Mürşidin himmet müdürü ola. O hizmet de imdad edip anıla vücuda gelir. Hizmetten hemen hadim, mümkünün olmaktan gayri şey kast ıı, etmeye. Ya kurp ya tutuh, ıı, vilayet vesaireden kendiye, kendiye az arın olan olursa ondan istiğfar eyleye bir şey olursa. Bir hat bir şey olma, bir şey olsa fütuhat, vilayet vesair, kendine böyle bir şey gelir, rızmet edersem daha fütuhat açılacak. Ben efendim, e, ben veli olacağım, hiç böyle bir şey, sırf Allah'ın rızasını bulacağım bu yolda. Sırf Allah'ın rızası için yaptığım iş, bu evi bağlayalım, bu ihlas, baştan söyledim onlara. Hak Teala kendisini müşidi için halk etmiş, ihtilal Yani Allah... Efendimin için halk etmişti ya, bu mevsimde getirdim yani tam o adamın için halk etmiş ben onun hacimiyim klasim diyeyim diye belki nefsinin mevcut görmüyor ki hizmet ağa nispet olmuyor ben mevcut değilim asıl yerinde meyyit gibi teslim oldum ben elimi o kaldırır ayağımı o kaldırır vücutumu o yıkar diye dur diyemem ben hala yıkar eliyle yıkar ve <gülüyor> ağa verir. Gider, tekalif edemem. Onun gibi teslim oldum ben. Onun gibi teslim oldum. Bu teslimiyet böyle oldu mu teyiz gelir. Ne yani Neden mürşidin meclisinde oturmaya? Oturmaya, e, ekli sürbeylemeye, beraber yem içmeye, huzurunda başlığını açmaya, başarışı konu, örtüsü altında huzurunda uyumaya, mürşidin firarşı üzerinde, döşeğinin üzerinde huzurunda namaza durmaya, Nafile namazları niye oraya durmuyor. Efendisinin oturduğu yere oturmayan. Yattığı yere yatmıyor. Bu beraber yiyelim demeyince. Beraber yiyeceğim efendimle de lezzet alayım demeyen. Bunlar bütün. Eğer ki müşid kalahat ile meşgul bulmuş ola o zaman o zaman namaz bulabilir. Yoksa müşidi şurada oturup ana iştah namazım geldi. Hakayın Allah'a kötü gecelik ediyor. Katlinen olmaz orada oturmak namaz bulmasından kayınlı. Böyle efendisine bu yok gecelik. Tesbihini böyle yanında çekemez, tesbihini. O çekmek kökecelik o. Buzsuzluk, gübersizlik, lüzümsüzlük daha doğrusu. O bir şey demez. Yani huzurun böyle bir şey yapamaz. Görüyor musun karpalık, böyle. hut olduğu mekan mescil ise lerdeistir. Efendinin oturduğu yer mescil ise deist yoktur, namazı bir köşede kılabilir. Huzurunda uyumaya. Mürşidin firaşı üzerinde huzurunda namaza durmaya eğer ki mürşide salatı meşgul durmuş o zaman zararı yok. Veyahut olduğu mekanin mehsili ise beis yok. Veya zarur dışarıya ki namaz geçeceğizse zararı yok. Salatı ihtimal olursa yine bilen beis yoktur Saat geçeceğizse. Kendisini hizmete gayri layık görüp ben bu hizmete layık diyordum kardeşime. Allah Efendimden razı olsun ki bu abi hizmete buyurdu diye. Memur olduğu hizmette kastır bile ben yerli yerinde yapamadım ama onlar bizi hoş görürler Allah razı olsun diye. Ve şeyhının muhtaç olduğu masalihi, şeyhının muhtaç olduğu maslahatı emrine hacet bırakmayarak ve hatırına gelmek sizin görmeye sahip ve dikkat eyleye. eve lazım olan bir umur var, bir hizmet var. Efendim şu işi şöyle yapalım mı? Hiç demeye. Kendine duyurmadan çocuklardan neler anlar Allah razı olsun böyle mi? Bu çok şeymiş. Bu emirsiz iş görmek çok hayırlıymış. Bir fecinama vereyim. Efendimiz haber verildi. Kitapta yazmış. Şirkına hizmet ediyormuş. Hamamı yakmış. Suyu ısıtmış. Buyur efendim. Kusuracağızsan demiş. Efendisi içeriye girmiş. Kendi dışarıya çıkınca şuurlu varmış Düşünmüş demiş ki Şimdi ısıtacak su fazla gelirse yoksa sizden tarafı falan mı Hasan anne var bu yanda kafama astılar koydular ne yapayım siz de iyi dersiniz yoksa bu yanda baba da baka bir şey etmiş efendim e, varayım bir kovas su alıvereyim de geleyim de soğuk su az gelirse efendim fatsı ben bilememişim bu işi bu şeye bir kovas su dolduruyor geliyor çift kafneyi ona koyacağım bir oğlum soğuk su az Efendim şöyle lazım olur diye getirdim, gittim, Pınar'dan kopuştum, getirdim de koydum buraya. Hımm, hamamda dağ canım. Hmm. Efendim 70 sene de ne aldıysa bir kavga suyundan sen de onu aldın mı? bir gördüm dedi. bir görür dedi. Buyurulmadan tuttun mu dedi. Bana lazım olan şeydi dedi, buyurulmaya lüzum yok. O utandırır yüzümü. Diyorum bana şu lazım denilmez. Yani beni memnun ettin, Allah senden memnun oldu, razı oldu ve yerime mürşid oldun sen. Ben gidiyorum araya devam edin. Hemine hacet bırakmayarak ve hatırına gelmezsin, görmeye sahi dikkat eyle. Zira bu minval üzere hizmet eylese, mürşidin kalbini rahat etmiş olur. Bastı hatırına, hatırını hoş etmeye sebeptir. Belki müride basatı kalbi mürşide dahil olma, başının şimdi kalbinin ortasında daima yaşamaya sebep olur. Şimdi e, yalan söylemeyeyim de... ...kanaatınız olsun bu olaya geldik geldik. O hizmet eden bizim orada dostlarımız var. Yorumun içinde dikli duruyor kanaatın olsun. Anladım ki hiç içimden çıkaramıyorum ben. O kardeş babacı hiç hiç kalbimin içinde dinle duruyor gibi duruyor diyor. Çünkü bildiğiniz gibi değerliyiz mi? Nasıl... Ne diyor, yoklamadım mı diyor ailesi. Var yani, yok. Ya 500 istiyorsa efendim 2 yapacak lira ver. 3, e, 2 bin, bin lira lazım derse 2 bin diyor. Kocasın. Çok kocasın. Ne? bir gün bir herkes tuttu. Kaç bin olduğunu bildim yok abi. Neler razı olsun. <gülüyor> Yani hizmet insanın çok hoşuna giriyor. Allah bizi hizmetten ayrılmasın. <gülüyor> Dersimizin hizmeti, elimizin hizmeti, bedenimizin hizmeti hoş. <gülüyor> bastı kalbin hatırına sebeptir. Belki müride bastı kalbi mürşide dahil olmaya bahis olun. Şimdi cemi batılı mürşid, mürşidin batılı müridin kalbine münakis olabilir. Onun kalbine aksini verir. Nasıl güneş şu aynayı tutunca içine aksini veriyor, aksini verir. bu sebeple feyizde ziyada devam hasıl olur, feyiz çok mu etmesin? Müşidin hizmetini gayet şürür ve beşaşatla, gayet keyf ile, beşaşatla eda edeyi Havacı Abdullah Helevi Kudsesi ile hizmette bu evsaf ile mevsul olup, müşidin hizmeti sebebiyle haddi vasıptan birgun, Rahbubiyet ve kabula vasıl olduğunu görmüşüzdür. Bir kavas su veren bu işte. Kavacı Abdullah el-Herevi diyor onu görmüşüzdür kitapta. Cemil Kulefa anlatıp tuttaydı. hizmetin sayesinde Abdullah el-Herevi adlatları mümşid olmuş hizmetinden. Mümşidi demiş ki memnun ettin yavrum beni demiş. Edra Edrafı eknaptan herkes emrine tabi olmuş o zatın. Onun da bütün insan hizmetine kopmuş, o oraya gidip de dereceye vasıl olduğu için. Bak size bunları misallı vereyim. Birisi zinadan kurtulmanın için bir kadın bahaneyle düğüm yandı. Girelim içerimiz demiş. içeriye götürmüş. Kapıları kilitleyi vermiş demiş, İzlatı çıkartmış. İşte kalınca, gence demiş, hani yanıyor demiş tane be. Yine yanıyor ya demiş. Şu içerim yanıyor, sen buradan bir yanına bakmadan, ayağına bakaraktan Efendimiz gibi görmüş geçen. Diğerim yandı, sen öyle zina edeceğim efendim. Hiç yok, bak koltukta Başımda sarık, bize bu yakışmazlar ve Allah'ın korkusu buna müsaade de itmez. Eh, neşe değerli bir ben şimdi kaldama çıkacağım, yağlığımı ne, parçalayacağım. Bir zalim girdi, zina edecek beni, yetişin seni tutturur. Namusunu hakipa eder diye, diye ve öldüttürürüm seni demiş. Ne uğrayım yarabbim sen benim, beni bulayım. Kalbine hatta bir şey gelmiş demiş, ben bir aa, affedersin tavalete çıkacağım. Ç çıkmış, tavalete yatağını hazırmış, tavalete çıkınca kalbini dinliyor, ne yarabbim ha canımı aldı. Ya al, ha zinayı göstermiyor canım ruhum çıksın yarabbim. Olur. Kalbine bir ilham geliyor, oradan pislikleri al da üstüme sür diyor. Pislikleri alıyor, üstüne sürüyor. Çıkıverince, çık çıp çıp çıp çık çık çık dışarıya diyor. Oluyor, böyle kurtuluyor. Olaydı, kimseler üstüne de böyle sokağa çıkardı. Ya dalıyor, yıkanıyor. Elhamdülillah içim temiz, dışım pis oldu. Ona temizlendi diyor, keyifle gelir. Yusuf Aleyhisselam'ın çok hikaye de. Şimdi onun kabrinden burnu kerametli olsun, kerametsiz olsun, hiç tarikat olmasın. Kabrinin yanından geçerken mis gibi kokuyor. Onun, Allah onu verdi ona. Ocak hizmetle kazandı ama münşidin malla hizmet edebi ki Hak Teala Hazretleri'nin cemi mal ve evlat cemi mal ve evlat alemi ezelde münşidin mühenniyeti bereketine dini itikali diye. Münşidimin bereketine Allah bu malı evladım mağlut. evlatlarım köleç olsun <gülüyor> malım yoluna feda olsun her ne kadar bu zuhurun müteahiliyse de bunların kudüsü müşirinin olup kendisi anı memnuki diye, diye, diye, diye, diye dediği ve giydiği müşirinin keramından o vazanlı ve inayetinden yazınlı ve olduğunu bile yediğim, içtiğim evlat hep Efendimiz'in hürmetine verir. Bütün mahalle onun e, on hürmetine verir. O yiyeni evadi okuyorum diyoruz. Efendimiz'in ekmeklerinden, yemeklerinden nasıl O zaman geldi bu, bu kadar tarikatı yaşadım kimin hürmetine verir dedim. Hem o olmasa dedik, kim, kim size bir lokma Onun ben. Onun hormatına şey içiyemez. Ama mürhid olduğu için ben seni Selim'te bu dağların bahçelere davet ettim de, onun için yedirtiyom. E Birbirimizi biz neyden tanıyacağız? Lokma yedirtmezdik kimseye. Ya yani bütün efendimiz şükürt. Halbuki mürşide bir şey verdiği halde, mürşide hacim olacak mahalle vermeye, mürşide bir şey vereceğse, duyurmadan, utandırmadan bile hemen bir grup gelir bize Develi'den Ahmet Hoca Allah'a alın, Belirsiz bir şey bu, gider oraya. Sarp Böyle, ben insan olmam, böyle e, ümüre düştüğüm adamlar, yerimdeki gelenler benden çok hayırlı vermeyi yoklardır. Allah <gülüyor> o, kardeşlerimin hürmetinden de ben etsin. E, i̇kram ve nimetinin müşidine isharı taslit etmeye e ben de şöyle öğretettim şu devatta şu benden de, şu senden de değil Allah razı olsunsa değil Allah razı olsun söyle, ben nersim şeylerin cevabını. Müşidat müşide bilmiyip, hadbine teslim eder. evladına, hizmetçisine, müşidinin eline şu hedayama al demeye. mi e kendisinden kabul olmak için zahide bir adnan, hata nazartın ve isti istan müşidine. İltica eder, o nesne-i ve şeyh-i Nur'un mürşidlere nezl kabul edilen ekba'dır. Salli ve sellim ve barik ale, eşraf-i nur-i cemiyin, enbiya ve el-mürselin, velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Naud billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. El-âgibetü lil-muttaqin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin va ala alihi ve ashabihi ecme'in. Şeyf verdiğimiz sohbetimizden razı ol ya Rabbi. Amin. irşat ve ıslahat ya Rabbi. Amin. Söyleyeni irşat ve ıslahat ya Rabbi. Amin. Şöylece şu ağacın altına biriktiğimiz gibi yevme mahşerde Mahşer gününde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sancağı altında ha kutlu cihanımızdan tut da bu fakire hakire yine ne kadar cemi ihbarımızı beraber haçlı cemiyet yani, Fedevse ala cennetinde bütün peygamberani ızam, evliyayı kiram, bütün pirani ızam, evliyayı kiram, sahabeyi kiram, annemiz babamız, akrabayı talukatımız, Mü'min, Mü'minat, Müslüm, Müslümat'la beraber Haşrı cemiydi. Allah cümlemizden razı olsun. Amin. Haşkullah, Şevkullah, Muhabbetullah, Muhabbetullah, Rasulullah, cümlemize ihsan etsin. Amin. Allah cümle ihvanımızı Efendimiz'den bu bize kadar kazalardan, belalardan, güç yetmez, tağat getirmez bütün sıkıntılardan muhafaza et. Ya Rabbi. Amin. Muhafaza et. Ya Rabbi. Amin. Muhafaza et. hafat semaviye ve hafata razı Hepsi himaye et ya Rabbi Amin. Ahirete ağlayarak gönderdiğimiz babamızı, annemizi Yavrularımızın kabrini, pürünü üret Kabir azetlerini defref etti Cümlemize rızanı buldur, iman oder, öldür ya Allah, Allah diyerek can vermek nasip etti ya Rabbi Amin. Gözlerimiz tavana dikilip yavrularımızın boyun Amin. büktüğün Buyurun Eşhedü en la ilahe illallah eşer en Muhammedan Abdurrasul anna anna anna anna anna Allah bugün Allah, Allah, Allah. Allah. Allah. Allah. için toplandık razı olsun ya Rabbi amin Böyle Allah Allah diye bilme nasip nasibim amin ki emanet annem öldü babamız öldü yavrularımız öldü Bizi de yakında öldüreceksin ya Rabbi. İmanla öldürelim olsun. İhvanlarımızın içinde hacil perişan etme ya Rabbi. Hacil perişan etme. Resulullah sen benim ümmetimizin huzuruma niye böyle geldin? Diyetme ya Rabbi. Hüsurumuz gözümüzü yumarayalımız arası çok ya Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah. Şükürler da seninle istiğfar ediyor kabul etti ranan Estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah Kevzeni nasu ola kerim olsun Estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah Azim Semalikel Mülk el Kadim Zallillahi Teala Fatiha Hacı Hasan Efendi Kutlu Sesli Ruhu Hazretleri'nin kendi sesinden kalemdardan sohbetler sona erdi.